Allahü Teala di kitabı aziz, azıb Allah'e ve Şeytan'ın rejim. Sınla El-Rahman El-Rahim, yâ ibadetçin, âmin. Takkulallah, fal bima taâmalun. Aziz, nezih Müslümanlar. Bir kaç beri aynı sûri celilerin, aynı. Ayet-i hakemesi üzerine durmaktayız. Ondan bahsetmekteyiz. Böyle birkaç ile değil, birkaç ile değil. Yani kıyamet gününe kadar anlatılsa bir ayetin manasının dahi ikvalla ihtimal yoktur. Hatta bütün diller müfessir olsa, bütün kollarda katip olsa, bütün ağaçlarda kalem olsa, denizler ve reket, kavalar ve havalar kağıt olsa bunların hepsi tükenir. Katipler yorulur, diller yorulur, kalemler kırılır, bereketler tükenir. Fakat Allah'ın kelimatına nihayet olmaz. Çünkü bu Kur'an'dır, Allah'ın kitabıdır, Allah'ın sözüdür. Bu mübarek kitabı Allah-u ve Teala Hazretleri Cibril-i vasıtasıyla Resuller Resulü Hazreti Peygamber'e, Muhammed Mustafa'ya Bizim peygamberimize, son peygambere, Allah kendi sevgilisine bu alemin ilkatine sev olan Hazreti Muhammed'e indirmiştir. Fakat insanların katlarının aldığı kadar, insanların zihinlerinin yettiği kadar söylenebilir. Yoksa zahirde bir manası, batında 70 manası vardır. Bu da bilenler için, insanlar için verilmiştir. Bu belki yedi milyon manası var, yedi milyar manası vardır. Hatta her harfinin, her kelimesinin, her harekesinin dahi manaları ayrı ayrıdır. Mesela Sur-i Rahman'da bulunan <gülüyor> ayetinin kaç tane tekrar eder aynı surede. Hepsinin manası ayrı ayrıdır. Kelime bir olduğu halde. Zahir manasında. batın manası bambaşkadır şey. Tabi Allah bizi zahirine irdirdi. İnşallah batının da irdirir. Batınla ilgilenenler, Hak batınla Allah'la araları iyi onlar. Bu batın manasından zevk duyarlar. Hatta hala onların kalplerine bunu ilham eder. Bu zevki, bu lezzeti, bu kokuyu onlara koklatır. Bu zevki onlara tattırır. İlimde rüsuh bulanlar, ilimde yükselenler. İlimden manası, yalnız, kitap okumakla değildir ilim. Daima söyleriz, ilim Allah'ı bilmektedir. İlim Allah'ı bilmekle olur. İlim Allah'ı tanımakla olur. İlim Allah'a iman etmekle olur. Allah'ı bilmek de Allah ile olur. Allah bildirmeyince kendini kul Allah'ı bilemez. Bilme işidir, varlığını kabul eder fakat bilemez. Hak Teala kendisini bildirince kullarına o her yerde... Her şeyde, her mahlukatta hakkın kudret ve kuvvetini Allah'ın kudreti ve kuvvetini evvela, mahluktan evvel onda görür. Sonra mahluku görür. Kimisi mahluku görür Allah'ı anlar, kimisi hakkın kudretini görür mahluku anlar. Biz imanımızı kemale indiririz inşallah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kelime-i Tayyib'e'sini söyledik. Kalb ile tasdik eyledik. Efalimize de bunu ishal ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat etmekle. Resulullah'ın yolunda yürümekle, Resulullah'ın sünnete rayet etmekle. Evet, iman. En ehem mühim dava imandır. Öyle ki bazıla iman dahi olsa, o, o bile insanı iman, insanı yüceldir, yükseltir. Batla iman dahi olsa. Ama bizim gittiğimiz yol haktır ve gerçektir. Çünkü Allah'ın çizdiği bir yoldur ki sıratı ı o. O Kur'an yoludur, sinet-i Kur'an'dır, sineti i Habib-i Rahman'dır. Hazreti Muhammed'in yoludur yani, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet iman. resul sallallahu aleyhi ve sellem iman 60 küsür cüzüdür diyor cüzü. Bunu bize anlatmak için iman cüze ayrılmaz. En alası, en yüce mertebesi la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Bunu lisan ikrar, kalb tasdik. Manay-ı şerifesi denizden bir katre, güneşten bir hüzme. Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. La ile başlaması da evvela tahliye sonra tahliyedir. Yani bir haneyi temizlemeyince oraya girilmez. Evvela kalbi haktan gayrim nesnelerden temizlemek. La ilahe hiç bir ilah yoktur. Kalbi temizledik. Ancak illallah Allah vardır. Kalbi Allah'a soktu. Evvela tahliye sonra tahliye. Onun için la ile gelmiş evvela. Yok gelmiş temizledik sonra illallah. Muhammed'in Resulullah, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür, Habibidir, Kuldur. Anadan babadan olmadır, babasının ismi Abdullah'dır, annesinin ismi Amine Hazretleri'dir. Her de Allah razı olsun, Aleyhimü Peygamberimizin annesi babasına ve cedlerine selam olsun. Cedleri İbrahim Aleyhisselam'dır, İsmail Aleyhisselam'dır. Ali İbrahim'den mürad ve Peygamberimizin dedeleridir böyle selaylar. Hazreti Peygamber'den Hazreti İbrahim'e gidince yada dedeleridir. Ali İbrahim'den Murat. Kulağınıza bulunsun bu. Bazı cavallı insanlar var. Ebu Talip imanlığımı göçtü, imansını Abdülkut'un imanlığımı göçtü, imansını göçtü. Abdullah Hazreti Peygamber'in imanlığımı imansını sen kendi ananı babanı kendin düşün. İmanlığımı düştü, imansını göçtü. Resulullah'ın ne ceddini, ne babasını bırakmazlar da iman. Hedef lazım bir demek de var. İçerak hale kaydedilmek de Peygamber'in anasını bazen küfü ve istahat etmek Kılan böyle şeyler doğru de değildi bu. Terbiyesizlik dedi. Öyle şeyi karıştıramadı. Terbiyeye, adama bu gayredir. Biz resul Ekrem'in bütün ceddine Hz. Abdülmuttalip'ten ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'a kadar hepsine e, rahmet okuruz. Ebeveyni Resulullah da öyledir. Hazreti Abdullah ve Cenabı Hazreti Amin'e. Hiç inciyi Allah'la sedefe atarlar mı? Buna imkan var mı? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i sabittir ki ben temiz bir aktan geldim diyor. Sırası geldi söylüyorum mecburum söylemeyeyim. Her ben bulamam. Yahu siz beni bulamayacaksınız. Temiz bir aktan gelirim diyor. Benim arkımda hiç puta secdeden yok diyor Peygamberimiz. Temiz bir ark. Hiç benim cettimden puta secdeden yok. Azer de İbrahim aleyhisselamın babası değildir. İbrahim peygamberin babası Tarık'tır. Azer amacasıdır. Araplarda adet vardır. Amniye de baba derler. Arapta bir adet vardır. Amacıya da baba diye çağırırlar. Kulağınıza bulunsun. Onun için böyle Çünkü peygamberin böyle anasından babasından filan uğraşanların akıbetleri hayır olmaz. Peygamberin evladıyla, ayağıyla uğraşanların akıbetleri hayır olmaz. Peygamberin eshabıyla, evliyasıyla ile akıbeti hayır olmaz. İnsanın kelamı suyu i hatimesine sebeb olur. Ağzından bir söz çıkar, bir tohum atarsın, Sonra imans çene kaparsın. Haberin bile olmaz. Onun için diline sahip ol. La ilahe illallah Muhammed'in Resulü. Bunun lisanine ikrar. Bundan büyük bir devlet ve saadet yoktur. Ey efendiler. Tekrar ediyorum. Üzerinde dur. Ge geçme hemen böyle. Bu kelimeye sen alışmışsın. Hattaya geçiyorsun. Hiç kıymetli verdiğimiz yok bile. Öyle değil. İş bu kelimede. Bu kelime cennetin sekiz kapısını açar.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 sıhatin eline cennete işarettir. Ona erizdir. İşte hapishane. Kanunu dinlemeyenler, ayak altı edenler hapishaneye girerler. Allah'ın kitabını dinlemedi hapishan Allah affersin girecekler. Siz Kitap Dünyada var Dünyada devletin amirleri vardır, memurları. Allah hükümetinde amirleri, memurları vardır. Her şey ne varsa gizli memurlarımız, gizçimli memurlar vardır. Biz hakkımızda dosyalar hazırlarlar. Ne yaparsak Devleti bildirirler değil mi? Allah'ın da gizli memurları vardır. Seni omuzunda taşırdı. Hep haberin bile olmaz. Kiramen katibine ya alemune mâ defalûn. Ne yaparsın yazarlar. Kıyamet gönlüne çıkarırlar. Nereye gidersen git bir şey yapacağım vakitte kimse görmüyor zannetme. İki melek şahittir görür. Bir de havaza meleği görür. Bir de sen görürsün. Bir de seni fenalık yap yapacak kimsenin melekleri görür. Onların üzerine bir de Allah görür. Allah. Ona göre. Düşün öyle yap. Hiçbir şey yutturamazsın. Yutturmak yok. Her şey önümüze çıkacak. İster iyilik, ister kemlik. Adlıs küsür şubedir imanın. Şu abatı, yüzü değil şu abatı. En alası tevhidleri yüksek, en merakı yüksek mertebesi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.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 İlk idrarını tutan polostat, ilk zina eden frengi, ilk hırsızlık yapan, yakalan olsaydı, kimsenin hırsızlık yapan ne zina ederdi, ne dijkara içerdi. İndihar etmek isteniler yaparlandı bu iş. Hep bir şey olmuyor, yapıyoruz, sonra çıkıyor o. Allah imhal eder, yani geriye bırakır, ihmal etmez. Mutlaka önüne çıkarır. Onun şimdi bir yaptın mı? Hemen tövbe istiğfar et bir daha yapmak üzere. Yapmamak üzere bir daha tövbe istiğfar. O tohumu öldür. Önüne çıkmasın. Hayırlı bir iş yaparsan onu yaşında sula. Muhabbetle besle, Önüne çıksın o gül. Senin önüne o gül. Onun yine önüne çıksın senin. İmha etme onu. imanın en edna şubesine yollardan, tadikten halka eza verecek nesneleri izah etmektir, kaldırmaktır. Yani bazı kimseler kendini bilmeyen adamlar yola tükürürler. Düşünseler tükürdüğü yerde ya bir şehit yatıyordur ya bir gazi. O gazinin veya o şehirin yüzüne tükürmüş olur o. Bilmez o ne yaptığını. O kadar şehidimiz vakadır. O kadar insan vardır. O kadar ölmüştür. Onun için tükürdüğün yerde ya bir şehit yatıyor şehirin yüzüne tüküreceksin. Ya bir gazinin. her bir topraklarımız. Böyle sıksan şöyle sıksan şu hedanın kan damlayacaktır. Avay-ı ecradın ilahi kelimetullah için yahut zulmen öldürülmüşler, ölmemişler, olmuşlar, kanlarından kendilerine kefen biçmişlerdir. Kefensiz yatarlar hepsi. Ruhları bizden beraberdir. Şimdi burada belki içimizde camide ulaşanlar da vardır. Şimdi şehitlerin ruhu hapse Geçiyoruz. Yolda halkı ezaveriş yere yola atmamaktır. Çöpleri tükürmek yahut idra etmek falan böyle şey yapmak doğru değildir. Vatanın her tarafını hem zahirini temiz tutacaksın... Hem batının, hem zahirin temiz olacak şahsının, hem batının için. Kalbin güllü güçten, zahirin necasetten, rejisten tatir olacak, temiz olacak. Bak görüyorsun ya üzerimizde bir miktar böyle idrar olursa namaz kılmaya manidir. Yıkamak lazım, <gülüyor> temizlemek lazım. Ya bu idrar içeride olursa ne yapacağız? Kalbimizde yıkanmaz da kolay kolay. Dış idrarın iç pisliği su temizler. Kalp kirliğini kalpte bulunan bazı şekil düşünceleri gözyaşı temizler ve istiğfar Kaç defa yaptığımız müdahalara istiğfar ettik, ağladık. Hak ile baş başa kaldık, tövbe ettik. Gittiğimiz yol yol değil biz. Öyle görüyoruz. Ben sizi bundan tezih ederim, ben kendimi söylüyorum. Herkes memfaat şahsi için memleketi ayak altına etmiş, ayak altına etmiş. Ben kazanayım da o ne olsa olsun diyor. Vahdet olmaz öyle, tevhid olmaz. Tevhid? Komşunu açken burada karnını doyurursan, onun açlığını aramazsan eğer mümini kamil değilsin, iman etmiş olmazsın. Arayacaksın, soracaksın, bileceksin. Niye camilere cemaat toplamışlar, 27 derece saf camilere? Gelseydik bilecektik. Olmuyor işte, bozuluyor iş işte böyle bu şekilde. Bir apartmanda 14 daire var, 14 daireden birinin haberinde yok. Bir gürültü oluyor, ne var? Cenaze var diyorlar. Allah Allah, haberin biliyor. yok. cenaze çıkıyor aynı yerde. Biri rüzgar haberimiz yok. Kim oturuyor? Kim ne yapıyor? Nedir? Neyiz? Camileri niye koymuşlar böyle cemaat-ı bak ı, -ı Hak, Rahmettir bu. Çünkü beş vakit devam eden birisi gelmese, ya filan cefendi niye gelmedi? Üstüne bir camiye gelmiyor bu adam. Asla mıdır? Biri soracaksın, arayacaksın. Aslında tuhaf mudur? Selamı koymuş Allah. Selam vermenin manası yalnız selamun aleyküm kelimesiyle değil. Manen şu demek, zahirde Allah'ın selamı üzerine olsun demek. Manen ben senin din kardeşinim, İslam yoldaşınım senin... Bir ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyacın var mı demektir o. Zımna. Ona zillete düşünmek için Allah'ın selamını verir. Fukarada zengene zenginde fukaraya. İslam azizdir. Zeril değildir. İslam isteyemez. Allah'tan başını istemez. Mümin. Ancak Allah'a aşırı bari gâhâ hadiyeti eller. Ama bileceksin bunu. Anlayacaksın. Müminsin irfanın var. Müminsin izanın var. Müminin felaseti mi var? Bak diyor peygamber? Müminin felasetinden kork diyor. Allah'ın nazarını nazar eder diyor. Bak ne kadar kıymet veriyor sana. Ey ticaret yapanlara, namuslu ticaret yapanlara hitap ediyorum. Siz hepiniz öylesiniz. El-Kasibi Habibullah diyor. Bakınız teşhidiye geliyor. Bak bak bak bak İslam'a bakınız. Kisbi, ticareti, maddi manevi. Kisveden Allah'ın dostu diyor. Allah. Makam Muhammed ile çıkartıyor yani. Allah'ın dostu Hazreti Muhammed değil mi Habibi? Kim dürüst kisvederse dürüst bir tüccar. Allah'ın Habibi oluyor. Habibullah oluyor. En en yollardan halka eziyet verecek şeyi kaldırmaktır. Eskiden biz görürdük yaşlı insanları ben küçüklüğümde. Yola taş atıldığında itiyarlarına taşı alır kenara götürür koyardı filan böyle. Ayaklarını da koymayacaksın. Elinle alacaksın bu şekilde. Öyle görürdük. Yani. Şimdi yine görüyor musunuz yollarda? Yaşlılar böyle yaparlardı. Bir hoş oturmuş yolun kenarına. Yasin namazından sonra ben de oradayım. İşten sonra şişeyi atıyor, sırağı kırıyor. İnsanlar üzerine dokunamıyor Sarhoş'un. Ben de o cumalenin imamıyım. Şahsi bir hikaye ama güzel oldu işine atıyorum. Sonra birisi oradan dedi ki gençlerden mevcut yapmasına ait değil filan? Evet filan ona müthiş bir cevap verdi. Sonra oradan bir kamil bir adam kalktı. Oradan gitti o şişeleri topladı. Yerden getirdi o kenara koydu. Sarhoş bir böyle. Niye topladın benim attığım şişelere dedi. Dedi evladım yanına geçer buradan. Otomori geçer, tekerle patlar, şöyle olur, sakatlık verir filan dedi. Ya öyle mi dedi. Serhoş ağladı. O adamın yaptığı şeyler. Ben sabah namazı attım, Serhoş ağzını çalkalamış. Sabah namazına camiye geldi. Ondan sonra camiye devam etti o. İyilikle, güzellikle, tatlılıkla. O o ihtiyar zatı yapmış olduğu bu fiil o Serhoş'u imana getirdi. <gülüyor> İslaha getirdi. Sen de öyle yap. Kötülükle iş olmaz. Çirkin sözlerle, kat kırmakla, tatlılıkla daima. Bakmış İbrahim Ethem bir sarhoş kusmuş. Affedersiniz İbrahim Ethem Hazretleri. Görmüş onu. hemen ağzını burnunu yıkamış. Demişler ki ya veli ya Allah sen büyük bir veliullahsın. Bu sarhoşun ağzını yıkadın. O ağzını Allah diyor demiş. Öyle pis bırakamam demiş. Sonra o sarhoş ayılmış. Sormuş benim kim yıkadı ağzını. Demişler ki şu veliyi yıkar. Sarhoş tövbe etti. Allah sarhoşu oldu sonra da. Şeytan sarhoş derken Allah hoş ol. Gel sen Allah sarhoşu ol gel. Aşkullah da sarhoşu ol sen gel. Aşkı Muhammed de sarhoşu ol. Allah. Bırak. İyi şey değil bunlar. Kötülük iyi şey değil. Bak önünde cansız cansız at bekliyor seni ve beni. Arkamızda da bir şey dolaşıyor böyle. Hep dokanıyor benim enseme. Bu günlerde. Sonra baktım nedir diye kitaplara karıştırdım. Sordum bir şey dolaşayım Yok efendim denler. Baktım Ezrail'in kılıcılaşıyormuş ensemde. Onlar, bakanlar görmediler. Ben kitaplarda gördüm sonra, ben de göremedim. Can stat da kapıda bekliyor. Bir hepimiz için hazırlanmış mı duruyor böyle? Bakın saat belli değil. İyilik et. Kötülük yapıp da, kötülük yapıp da Allah'tan afu bekleyen kimse böyle kötülüğe devam ederek e, zehir içip zehirden şifa beklemeye benzer. Zehir içmeye devam etmeye benzer. Onu görür. Yapma. İyi değil, gel. Gelse benim sözümü dinler. Zarar etmeyeceksin. Hatta bana benim yakıma sallacaksın yövün kıyamette. Allah kısam ederim ki şu bakan Muhammed'in de. Allah seni de beni karşı karşıya getirecek huzurunda. Ve dinimi tebrik ettin mi diye bana soracak. Ben ettim diyeceğim. Sana diyecek ki muhabbet ettin mi Sen de ya Rabbi etti. Sonra bana diyecek niçin daha fazla söylemedin Efendimiz'i? Niçin yola sevk etmedin? Biz zorlasaydın keşke. Bu kadar söyleyebiliyoruz. Acı söylüyorsak bizi affedin. Malum insanınız insanın kolunda bir yara olsa doktora gitse doktorun acıcağına bakmaz. Bu vurdu mu yara iyi deşer ama senin istikvalde sıhhatine alamettir o. Evet, canına götürür. ama sonra sıhhat iyi olur. Peygamberlerin sözlerinin Allah'ın böyle şey cehennemle vahiydi peygamberlerin vaidleri filan, bunun altında rahmet vardır yani kardeşlerim. Hatta teala bu vaidlerini yapmadan bu korkula beni bir tehditlerini yapmadan da bizi nara koyabilirdi. Öyle yapmıyor bak vahit ediyor. Ne demek bu? Bir baba çocuğun senin gözünü patlatırın der. Hiç baba evladın gözünü patlatır mı? Allah'ın kulu üstündeki muhabbeti ve rahmeti babanın evladı olan rahmetinden 70 bin defa fazladır. Oh. Bunun neresi? Yani rahmet ilahi o. Ezana hırmet lazımdır. Birçok zevah Müslümanlık iddiasındadır. Müslümanım diyor yani. Hakkı da Müslüman belki de gafet içerisinde yani. Ezan o radyosunu, televizyonunu kesmez ve e görmel etmez. Cüneydi Bağdadi diyor ki be şu Seyyid-i Taife, evliyaların seyidi Cüneydi Bağdadi. Bağdat halkı neylerini ezanlar okunurken susturmadılar, öktürdüler neylerini, neylerini inşallah. Kavmi Nuh'a Nuh, Nuh Tufanı, Tufan geldi, kavmi Muhammed'e Ateş Tufanı geldi. Moğollar geldi Bağdat'ı çünkü allah Teala ümmeti Muhammed'e zalimlere musallat kıldı. Bizde evvel geçen ümmetlerin kimisini Allah ateşle yaktı, kimisini suyla boğdu, kimini zelzeleyle alak etti. Bize zalimleri, kafirleri musulat kıldı, zalimleri musulat kıldı Müslümanları. O vakitte ne oldu? Moğol orduları geldi Irak'a, bütün Müslümanların kanlarını döktüler. Bunun bedelini öyle özellikler. İki, ilk kısa dağıtacağım, ezan hakkında hep bunu hazırladım ama olmadı. Bir tane ufak hissedeceğim ve kiseceğim çünkü sazlar tutmayayım bu arada. Mahfiz zarar etmezseniz ama ve evet, çoşu güzel olanlar vardır. İslam evliyaları içerisinde kadın olarak rabi Adiliyedir, Fakir. Zengin olarak kadınlardan Hazreti Züleyha'dır. Zübeyde. Hazreti Zübeyde. Zübeyde'dir. Zübeyde Hatun'u görmüşler cennette. Demişler ki Zübeyde cenab baksana ne muamele etti demişler. Zübeyde Hatun demiş ki Sultan kendisi. Çok mühim bir kadın. Allah beni affet demiş. Demişler ki elbet affeder seni Allah. Sen Bağdat gibi yerden Mekke'ye su getirdin. Bugün Mekke'deki su aynı Zübeyde'dir. Onun suyudur yani. Onu getirdiği sulardı. Sultan Süleyman'ın kızı da oraya su getiş etmiş. Taksimatta yandırmış. Fakat ismini koydurmamış. O suyu o getirir demişler. Onun ismini çalamam demiş. Kanuni'nin kızı. İsmi saklamış. Hak onun demişler. Onun ismini çalamam demiş. Nihirman Sultan. Sen de der Mekke'yi bir su getirdin. Milyonlarca hacı her sene oradan istifade ediyorlar. Elbette Allah cennetini Ondan değildi. Ya neden? İnsanoğuna bu söz kağıdı gelecek. Ondan değil dedi. Allah dedi ki o suyun içerisinde milletin hakkı vardı. Ondan seni yargılamadım, affetmedim. Bir gece çalgı çalınıyordu sarayda. Yazıta ezanı okundu. Çalgılar devam ediyor. Sen susturdun. Susun. Ezanı Muhammed'i okuyuyor dedi. Çalgılar sustu. Onun için affettim dedi. Allah bana. Bu kağıdı. Bu kağıdı. Bu aklı başında irfan olan kişiler için bu söz kağıdı geldi. Allah baha Allah adil, bahane Allah a'dır. Ya Rabbi, imanı kemale giren, bu alemden senin cemalini gören, Habibine gönül veren, senin dininden ve ibadet ve taatından zevk olan kullar meyanına bizleri ithal edin ya Rabbi. Vallahu yedi ila dair, selam meyden, meyden